Aydın bir kez daha Modern Sabahlar Radyonu'nda buyursunlar efendim. Resmi radyo sponsorun olsa hangi radyoyu seçerdin? Neden? Teşekkür ederim. Ee, Üç ha. numara sana soruyorum. Teşekkürler. Ee, resmi radyo sponsorum olsa hangisini seçerdim? Radyo Otlu. Günaydın. <gülüyor> Günaydın sevgili nichler. Biraz, biraz daha dinamik yapsak, mı? Radyomuza bile faydası olurdu. <gülüyor> ya evet, sadece orada... bize değil, Radyomuza da faydası olur. Hem dinamik yapacağız, çok aralarda boşluk oldu. Hem de tek alkış biraz zayıf oluyor. Yani, yani en azından ilk prova, ilk prova, canlı yayında prova. Bir alkış, bir de mesela sunucunun alkışı mesela bir rüya her, her sadece alkışı bulabilir miyiz bir yerlerden Rüya her sadece alkışı diye ben Google'da yazıyorum. Sen devam et. Onu onu onu bulursak <gülüyor> süper bir fikir var aklımda bunu belli ettim zaten az önce. Günaydın sevgili dinleyiciler. 29 Mart Perşembe sabahından. Dün kafamız kadar, küçük kafalılar adına konuşuyorum. Kafamız kafamız kadar kar yağdı Ankara'da. Çeşitli telefonlar Bence geldi büyük bana. büyük kafalar hakkında da konuşabilirsin. Parçalanmış büyük bir kafa kadar kar yağıyordu. Bizim oraya daha çok yağmış. Tabii şüphesiz yani kar, yani kar yağışı zaten. Öyle. Bütün kış kaçtım. Bu sohbete 29 Mart'ta giriyorum. Bizim oraya daha çok yağdı. <gülüyor> evet ama bu sohbete girmek için en haklı gününü yaşıyorsun bence. O, Çünkü beni doldurdun arkadaş sabah sabah. Ankara'daki bütün arabalara şöyle bir bakın. Hiçbirinin üzerinde yani tek tüktür yani üzerinde kar olması. Ege Kayacan arabasının üzerinde karla beraber buz var. Ben Elmadağ'dan taşınıyorum artık ya. ya yani, bu sen kişisel şey alıyor ya. ya Elmadağ daha... güzel olur. Havası falan filan diyorlar. Hem uzak şehre hem soğuk hem evet. de dağ yani. Ya Allah. <gülüyor> vallahi nasıl yapıyorsun? Nereye koyuyorsun? Acaba park ettiğin yer mi? Cephesi mi kuz? Elma Seni... daha fark ediyorum. Kuz... Bizim evde orada yürüyerek geçiyorum. Elma nasıl gidiyorsun sen arabayı sabah? Evden? Çünkü ev bildiğim yıl... yıldızı yakalıyor. Çok güzelmiş ya. Gerçekten senin en çok pratik zekanı seviyorum. Teşekkürler. Ee, şimdi madem e, kafamız kadar yağan kardan da bahsettik. Bitti mi ee... şimdi bu kar bir daha var mı? Bu artık en son şey. Ben gerekirse tepenize kurbağa olur yarın. Hakkım için gerekirse kurt adam olurum hareketimiyle. Valla Fulya dün Twitter'da e, çok güzel bir... E, yani ben, ben de bu endişelerle akşam saatlerini geçirirken Fulya'nın tweetini gördüm. E, <gülüyor> akşam şey demiş. E, bu büyüklükteki kar bize e, işte kış mevsiminin jubilesini yaptı. Kar jubilesini yaptı falan diye bir şey demiş. Ben o lafa çok inandım. Yani gerçekten bir jubile böyle olmalıydı. Hem görsel anlamda hem de e, tarih itibariyle. Yani e, 28 Mart'ta yağan karın bir jubile oldu da ben artık inanmak istiyorum. Ben Nisan'da yağan kar gördüğüm için Ankara'da daha önce. Nerede? Elma Dağı'da adamı? Yok burada zamanda Küçük Esad'da. <gülüyor> küçük Esad'da bundan yıllar önce <gülüyor> Nisan ayında kar yağmıştı. O zamandan beri zaten karda korkum var yani. Çok korkuyorum kardan. Uh hı -huh. hı. Biliyorum Şimdi, karda yani Bu sene bu kadar yoğun yağdığı biliyorsun. için hı hı. Nisan'da neler neler olur hiç bilemiyorum yani. Ben bu sabah ellerim uyuşmuşken çünkü ben eldivenlerimi kaldırdım. Artık eldiven takılmaz falan diye düşünerek bu sabah parmaklarım uyuşmuş arabanın camlarından kar temizlerken. Hı hı. Bu ne ya bu ne ya diye bağırıyordum ve Nisan ayında da aynı duruma düşeceğimi düşünüyorum. Ve korkuyorsun. Korkuyorum. En büyük şey işte. Yani daha doğrusu en çirkin şey. Korkmadan önce korkmaya başlamak. Bir korku imparatorluğuna dönüştürdü bu iklim bizi. Hakikaten öyle olmuş. Ee, geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sana bu e, noktada bir şey sormak istiyorum. K kışlıklarını... <gülüyor> Sevgili izleyiciler soru en kritik noktada geliyor farkındaysanız. Evet. Ben bu noktada sormak istiyorum. Çünkü çünkü neden? Ne dedin az önce? Eldivenlerimi kaldırmıştım dedin. Sen öyle kışlıklarını falan bir yere koyup... Hurş tipi bir şeye... Evet. Kaldırıyor musun dolaplara? Ben onu yapmayı çok seviyorum İzmirli bir adam olarak kışlık kaldırma yazlık çıkarma diye bir adetim var benim o Ve zaman... hurçlarım olmasa da çekmecelerim var Tamam bu cevaptan yapıyorsun onu Yapıyor anlıyorsun Yapıyorum tabi ayakkabılarım var Böyle Pantolonların çıkıyor. olduğunu tahmin ediyorum Pantolonlarımın şeyi var Kazakların daha kullanışsız raflara çıktığı bir dönem oluyor Yapamadım onu Peki mesela mevsim bu tip mevsim dönüşlerinde Manyak gibi bir şey oluyorum O hurç tekrar indiriyor musun yoksa kolay bir yerde mi o dolapta Mesela bizde de öyledir ama kolaydır yani açarsın hurş, alırsın. Hurş yok ki bende çekmece var. Ama benim zihniyetim onun kapandıysa belli bir tarih gelmeden açılmaması gerektiği yönetim. En azından yani. bahşiş almadan açmaman gerektiğini düşünüyorsun anladığım. Kimden ya istiyorsun? Be. Bülgeden mi istiyorsun? Benim içimde bir bahşiş mekanizmam var. Valla süpratik seken bir kere daha şu 5 dakikalık konuşmada ikinci kere kendini parlattı. Bu hafta sonu ben yapıyorum artık. Ne olursa olsun seller götürsün, karlar götürsün Neyi Ben çekmeceleri değiştiriyorum. Çekmece içeriğini değiştiriyorum. Ne yapıyorsun? Bu, kadar ya, da büyük kızları... bu kadar da büyük konuşuyorum. Yazdık ayakkabıları indiriyorum. Çok güzel ya. O zaman yani eğer gerçekten bu işe yararsa neden bu hareketi daha önce yapmadın diye sorarlar sana. Benim çekmişime belki göre de, Tabii belki kadar. de öyle. İptim üstünde o kadar etkim yok. Ben kendimce bir protesto yapıyorum. Vallahi hiç belli olmaz Patiç, o hiç belli olmaz. Benim bu soğuk havaları protestom yani gökyüzünden biber gazı yağıyor gibi bir şey. gerçekten. dün herhalde o da iklime etki ediyor mudur o kadar biber gazı? E, tabi ediyordur ya. Yalnız ayda o kadar su sıkılmış falan filan. Tabi tabi. Bunlar tabii ki iklimi değiştiriyor herhalde biraz havayı nemlendiriyor. Yani biber gazı atmosferde değişik bir etkisi oluyor. O yüzden habire bir akar yağıyor demek abi Ama biber gazına da şey oldu ya. Çünkü daha mesela dün kullanıldı. Ondan önce işte Fenerbahçe takımında kullanılmıştı evet. falan filan. Yani hani Bunlar farklı yerlerde şey şeyler. oldu ama çok artık yoğun kullanıldığı için iklimde bence şey olmuştur. E, adapte olmuştur ona yani i̇klim yoğun yoğun kullanıldığı Bilmiyorum ben şimdi bu biber gazı e, sokakta birkaç kişi yan yana geldiği zaman kullanılan bir şey. Eee Zamanlı mesela hani bizim deodorantlarda şey var diyor. Bir gaz vardı. Kloroflorokarbon. Kloroflorokarbon. Ozon tabak tabakası değil. Bir gazı tamamen çevre dostu mu? Yok. Yani kimsenin dostu olmadığını biliyoruz. Şey olarak da atılan adamın feleğini şaşırttığını biliyoruz da çevreye bir zararı var mı? Bence hani bunun da bir protestosu olsa da diyeceğiz de hani protestoyu yapacak olanlar da şeyden korkar. E protesto derken Biber biz ha değil çevre kirli Doğru. Şey olacağız. Doğru. Yani o tip şey olabilir. Ee, yani ona ba ona bakacağız ya. Biber gazını ben e, şey olarak kullanan adam bilmiyorum yani. Kozmetik tipi bir şeyde kullanan çevreye çevreye karşı ne şey var? Onu bilmiyorum yani, direkt... yani. Kozmetik kaygılarla kullanılıyor aslında. Şehrimizde olaylı görünmesin kozmetik kaygısıyla ama şey ne derler çevreye bir şeyi vardır onun. Sadece insanların gözüne zararlı olsa iyi ama bir taraftan da çevreye zararlı gibi geliyor. Dur bakalım biber gazını neyle limonla şey yapılıyordu değil mi? Biber gazının etkilerinden limonla uzaklaşlıyordu. Yok oradan da bir şey çıkmadı. Onu bir analiz ettirmek lazım. Analiz Çevreye bir e, şey var mı diye. Bu arada e, reklamı durdurulan e, netleşti artık. 3 bal, balın reklamı durduruldu. Reklamı durduruldu. Ondan önce de bir Hitlerli reklam varmış. Ben hiç. Şey evet, o da de, geri çekildi galiba. Hiç artık onlara o tip şeylere de girmeyelim de. Bu başka bir şey. O onun bir şeyi yok da. Bu bu bambaşka bir şey. Bu çünkü bir e, o reklam tek en azından ya. Yani en azından cümlesi kelimesinde etmemek lazım o tip bir konuda ama saçma duruyor. Ama burada böyle bir furya halinde geldi ya bu bal konusu açıklanamadı yani ne kadar bal varmış ne olmuş işte açıklandı. Ya ben onun ne kadar yaygın bir şey olduğunu hiç e, bilmiyordum bu kanalları izlemediğim için ben. Hı hı. Daha Sen hep hani... belgesel, hep şey. Gerçi belgesel, belgesel haber kanallarında, kanallarında var. da var evet. tabii. Biz televizyon seyrederken belli üç tane, beş tane programımız var. Sağ olsunlar onlar da o programları. Her gün yayınlıyorlar. Başka bir kanaldı, başka bir program arayışımız olmadığında o reklamların yoğunluğunu. Tam olarak ben hissedemedim. Sizin Fahir ile yaptığınız taklitlerden biliyorum. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Yeri gelmişken. Ya ya o pazar taklitimiz var sevdiğinizler evet. nasıl güzel. Pazarda mesela tattırma tak skeçimiz. Yani harika harika skeçler bunlar. O yaşlı kadının balı tattıktan sonra verdiği tepki. Şimdi yani konu başlığı olarak skeç başlığı olarak söylüyorum çünkü iki kişiyle yapılıyor. Yani o <gülüyor> o yüzden hani, Fahir yok bugün. Ben yaparım diyeceğim ama. Yok. Yani. Senin izleme, izlemedin bile ya bırak yani evet. sen bir, bir sefa'yı biliyorsun başka hiç kimseyi <gülüyor> bilmiyorsun yani şu taklitler şeyinde başka kimseyi bilmiyorum e başka, başka kimseyi bilmiyorum başka kimseyi sanki bilmek zorunda mıyım başka birlerini bilmek <gülüyor> zorunda mıyım? En güzel cevap oldu herhalde bu. Yeterli. Evet en güzel cevabı alalım. Yani bal, orada taklidi yapılması gereken e, beray değil. Bence Cüneyt Özdemir'dir. Şimdi şöyle bir <gülüyor> da söyleyeyim. durum da var. Bu bal tüketen bir aile de değiliz biz çok. <gülüyor> evet. Yani dili gibi bal yiyen insanlar var. Hakikaten o mesela böyle bir ezine peyniriyle beraber balın o keskinliği falan çok güzel oluyor. <gülüyor> biz hani yoğun bir şekilde bal tüketmiyoruz. Ama tüketen adamın... Nasıl bir iştahla onu tükettiğini de biliyorum. Ben mesela her bal şimdi şey alıyorum. Bundan sonra sırf bal yiyeceğim diyorum ama biraz şey yok. Zahmet sen demiştin değil mi bu baldan alalım diye? Dükkanı bu baldan alalım diye sen mi demiştin? Fahir demiş olamaz. Senden yani başka dediğim olarak. dediğim bal orada şeyden geçerken, önden geçerken bal yemez amca mı? Ne? Öyle bir şey var ya. Onu bilmiyorum ya. Radyodan duydum, duyduktan sonra edilmemiş evet. miydi bu laf? Ben öyle hatırlıyorum. Yok yok. Bir dükkan göster. Buradan alsak ya falan dedim ben. Tunalı da bir yerde böyle. Sıyrılanlar diye bir köşe yapmak istiyorum. Ama çok büyük şey varmış orada. Hem yani sağlıkla ilgili şey hem de büyük dolandırıcılık. Yani 20 liralık kilosu olan balı bu mısır şurubuyla 2 liraya mal ediyorlarmış. Tabii canım. Ağlaksızlık da var işin içinde. Ve 100 lira diye biri 99 liraya, büyük indirim diye 99 liraya sattı. O yüzden bazıları şey yapıyor. Ne derler altın veriyorlarmış, çeyrek altın veriyorlarmış belli bir meblağın üstünde aldığın zaman gibi garip promosyonlar da varmış. E nasıl? bir de işte reklamları şey bir durdu. Şey bir kere reklamları durdu. Onun dışında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker e, şöyle demiş. Bakanlığa kargo ile ürün siparişi verdik demiş. Hı -hı. Sahte çıktı demiş. Onun Mehdi Eker'den de gelen açıklama var. Aa süper hareket yapmışlar ama. Tabii, ya, televizyondan şey yapmışlar değil mi Tabii yani? canım bakan. Evet, hepsinden istemişler. Adresini gösterdiler acaba? Bakanlıklar Ankara diye mi göster? Yani mesela isim yazdılar. Tabii canım isim yazmışlardır ya. Ondan yani, sonra Mehdi Eker dışında bir isim yazılmıştır Tarım ve Orman Bakanlığı değil de Bakanlıklar Ankara 44'e 5 falan yazıyor. Yo yazmışlardır canım bir isim. Anlamadılar mı yollayan Sen sahteciler? Bakanlık... Bakanlığa yolladık. Abi bakanlık yazıyor burada düzgün mal yollayalım falan mi? Neyi anlayacaklar ya bir isim yazmıştır işte bakanlık çalışanlarından. Bakanlık çalışanlarından da müşterilerimiz var diyerek de onu başka birilerine de anlatmışlardır yani gururlu gururlu. Neyi süper hareket yapmışlar? Kanat Atka yazıyor da bir bal üreticisi şey demiş. demiş? Sahtesi en kolay üretilen ve sahteliği en zor anlaşılan şeydir bal falan diye hmm. yani öyle hemen anlamıyorsun demek ki baya bir laboratuvar analizi yapılmış sahte ballarla ilgili sahte bal mısır şurubundan yapılıyor sahte bal ne kadar garip ya bal baldır diye düşünüyorsun Pari ama sahte, sahte bal sahte bal diye yapsalardı reklamını aynı bal gibi daha ucuz falan diye yapsalardı şimdi kilosu 100 lira yerine 5 kilosu 10 liraya satsalardı kimse bir şey demeyecekti o zaman sahte bal demiş oluyorsun çünkü değil mi? He. Ya işte. Sahte bal bal gibiycesine diye satsalardı. Ne kadar güzel. İstersen girelim bu işe. Yani bal, et, süt, bal falan diye bunlar en sağlıklı şeyler diye geçer ya. Ya öyle de sahte Baldan korkmaya ya. başladık ya. Sahte et diye bir şey sa nasıl satmanızı satman zorsa şu, no şu noktada normal geliyor olabilir sahte balı yarı fiyatına satmak da ilk başta satama. Ne oldu? Satmak zor diyor. Satmak zor. Sattırmazlar egecim. Sattırmazlar. Başka neler olmuş dünyamızda? Başka neler olacak? Neler olacak? Neler olacak? Bakayım başka neler olmuş? Neler olmuş? Çevrecileri kızdıracak diyor. Ne ee, olmuş? Geçiyorum. Gelir? Onu geçiyorum. Çevrecileri kızdıracak ee, biri bir şey yapmıştır ya ne var? ya da? ben çevreciyim işte en çevreci benim. Tabii hepimiz süphesiz, hepimiz çevireceğiz, hepimiz... Ha, Star Wars'ların e, küçük oyuncakları, Türkiye'de yapılan oyuncakları şu anda Altın değerinde. E, Uzay adlı ile üretilen taklit Star Wars figürleri e, ürün serinin koleksiyonerleri tarafından büyük ilgi görüyormuş bugünlerde. 80'lerde üretilen taklit oyuncaklar aslında bunlar. Türkiye'de Star Wars figürlerinin taklitleri yapılıyordu bir zamanlar, Ankara'da da satılıyordu, ben... Babamla bir kere Ankara'ya gelmiştik. Bir Stormtroop almıştım. Hı hı. Ondan sonra onların böyle isimlerini kesip bir şeye gönderiyordun Türkiye'de bu Star Wars furyası yaşanırken. Evet. Beş tane kesince böyle motosikletlerini gönderiyorlardı o şeylerin. Hı. Oraya göndermiş. Bir tanesi sizin sahte diye geri gelmişti bana mesela. Hadi canım. Hıhı. Hı. O zaman kıymetini bilemedik. Meğer koleksiyon değeri taşıyormuş. Ya bu, bu tip şeylere hakikaten çok kıymet vermek lazım. Ee, ben de seneler önce hatırlar mısın Konya Garajı'ndan e, bir teletabiz almıştım Tinky Winky. Hem de ne teletabiz. Tinky Winky, po hepsi böyle set halinde. Ee, tabii böyle yani Değişik başka bir özelliği orada. vardı onların. Ee, gerçekten e, hala durur. Onun bir tanesi Thinky'inki duruyor tabii yani bir kopmalar falan yaşandı oyuncak parçalarında ama özelliğini hala sürdürüyor. Onu çok özel arkadaşlarımıza paylaşıyorum. Yani onu bir daha da bulamadım ben biliyor musun? Ondan bir daha bulabilir misin ya? O bence dünyayı uzaydan <gülüyor> geldi. Onun etrafında dönse gelirdir yani ha. öyle bir şey. Var. Ha o söylediği şeyi uzayda mı duydu diyorsun? Yani olabilir duymuş Ondan sonra olduğu gibi işte olabilir çok şahane bir şey o yüzden yani sahip çıkalım bu tip e, böyle şeyleri böyle bizi şaşırtan şeyleri sahip çıkalım bir gün birinde daha bir değerli oluyor dinleyicilerimizin elinde de varsa bu sahte Star Wars figürlerinden meraklılarına güzel okutabilirler modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar İyi kalp sesler 9.10 geçiyor saatimiz. modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hediyelerimiz var, havalarda uçuşacak hediyelerimiz var. 1 <gülüyor> Titanlara Yan Basanlar filminin bu akşamki özel gösterimi için iki çifte, ikişer kişiyi davet ediyoruz. Ya arkadaşlar lütfen bana programda arkadaşlar diye konuşturmayın beni. Bana Nasıl o noktaya geldin ya? Ne bileyim nasıl bu noktaya geldim? Titanlara Yan Basal şu filmin ismini düzgün söyleyin ya. Titanların böylesi. <gülüyor> Titanların böylesi doğru. Ve Salvador Dali'nin e, Cermodern'deki sergisine Bir çift davetiyemiz var Ben kamyon sürmüşüm Salvador Dali <gülüyor> Salvador <gülüyor> da Dali'yi <gülüyor> Saçmamalı Bence çok güzel oldu bu espri ya Çünkü başka bir espri hatırlatıyor Ona giderken otomatikman buna da gülmüş oluyorsun Güleceğini <gülüyor> şaşırıyor insan ve evet nasıl topstu Titans Titanların öfkesi Öfkenin de böylesi sloganıyla silamalarımızda oynayan. Ayrıca dinle. bugün e, Otlu Sanat Festivali kapsamında bu akşam e, Hava Kuvvetleri Bando Komutanlığı'nın konseri var. Ona da etkinlik ücretsiz olduğu için ona da bedava bilet e, ön şeyi koltuklara veriyoruz. mont koyma. Ön koltuklara mont koyma ve e, bacak bacak üstüne atarak en önden seyretme şansı vereceğiz. Dinleyicilerimize. Onu da hatırlatalım. Bu akşam e, Hava Kuvvetleri'nin. ama ne bu akşam Ankara etkinliğe doyuyor ya. Etkinlikten şımaracağız. Ne yapacağımız şaşıracağız. Etkinlik, etkinlik, etkinlik, etkinlik bir noktadan sonra da... ...o kadar etkinlikten sonra <gülüyor> ...tabii ki biraz insandan bitkinlik mi diyorsunuz? <gülüyor> Sarı şeker çıkıyor. <gülüyor> Telefonumuz 210.30 sevgili dinleyiciler bu sabahki sohbet konumuz düşenler. Düşenlerin elinden tutuyorum modern sabahlar. En son ne zaman düştünüz, nerede düştünüz, kayıp mı düştünüz, bir yerden mi düştünüz... ...kaç yaşındaydınız düşerken... Düşen adama... Havada yaşadığınız o çaresizlik, yerde yaşadığınız utanç, hepsini konuşmak istiyoruz sizlerle. Düştüğünüz zaman size güldüklerinde ya da gülen oldu mu? Güldükleri zaman bozuldunuz mu? Ne tip diyaloglar yaşandı? Yardım eli uzatanlar, gerek yok gerek yok diye sinirli bir şey, şey yaptınız. Terslediniz mi onları? Nasıl oldu, neler oldu, neler yaşandı, neler bitti? Hepsini dinleyeceğiz dinleyicilerimizden. Düşenin dostu olmaz belki ama bir programı var bu sabah, modern sabahlar Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim Ceren ben. Ceren Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Geçmiş olsun. Nerede düştünüz? Nasıl düştünüz? Ya aslında ben çok düşüyorum. Benim Oo. problemim o. Ben, ben sürekli düşüyorum. Hı -hı. Boyunuz tamam. kaç Ceren Hanım? Boyum 1.60. 1.60. E, yani genelde uzun insanlar... Böyle daha böyle ağırlık merkezi yukarıda olduğu için. Ya benim ağırlık merkezi biraz öne doğru galiba. Hafif bir kilo problemim var. Hmm. Herhalde ondan dolayı da daha çok düşüyorum. Sizin denge sıkıntınız mı var yoksa dalgınlık mı oluyor Ceren Hanım? Yani Yok. ne bileyim. İkisi birden herhalde. Üst üste binince Ceren Hanım yerlerde sürükler. Ne zaman düştünüz peki en son? En son aslında düşününce şimdi son 6 aydır falan çok fazla düşmüyorum ama Aman nazar değdirmeyelim ya aman, sabah aman, sabah Aman maşallah deyim de Belki de aklınızda hep bu düşünce olduğu için dikkat ettiğiniz için düşmüyorsunuzdur Ama evet. yani ondan iyi geçmiş artık falan diye bir rahatlamaya yol açmasın lütfen <gülüyor> Yine dikkat edin Ceren Hanım ama ne zaman 7 ay önce nerede nasıl düşmüştünüz? Ya snolda böyle yürüyordum arkadaşla telefonda konuşuyordum bir yandan Ondan sonra... de şahit de var yani telefondaki <gülüyor> kişi de şahit değil mi? On, evet aynen öyle. Ondan sonra böyle nasıl olduğunu anlamadım. Ben böyle bir yere uçtum. Telefon elimden bir yere uçtu falan. Ondan sonra böyle bir yere kapaklanmışım. Sonra uzandım. Telefonu aldım. Bir saniye dedim. Bir düştüm. Ayağa kalkayım. Konuşmaya devam etmem dedim. Karşıdaki de bekledi. Ayağa kalktım. Ha, sonra ne oldu diye sordu. Peki şey ne derler? Ee, yüzüstü mü düştünüz? Sırt yüzüstü üstüm. böyle. Yüzüstü. Patadak. Of daha kötü. patadak diye de ses <gülüyor> Patadak. Peki Çıktı. yardım eden falan oldu mu? Çövleden Cenan Hanım Yok, yoksa? Herhalde artık Tuna'lı esnafı bile alıştı benim düşmeme yani. Gerçekten yerden kalkamıyorsan pek yardım etmiyorlar. Biz de Tunolay esnafı olarak e, mesela bizim dükkanın önünde düşseydiniz biz sizi içeride alırdık. Yani hem üstünü başınızı temiz, temizlerdik yara bantları yapıştırırdık falan. Öncelikle ben telefonu alırdım. Derdim ki <gülüyor> lütfen Ceren Hanım'la bir 5 dakika sonra görüşmek için talebinizi alalım derdim ve telefonu kapatırdım öncelikle. Çok düşüneceksiniz. Ondan sonra dükkana e, sizi buyur ederdik misafir ederdik. Ondan sonra gerekli şeyleri yapardık. Biraz sizi nefeslendirdikten sonra tekrar <gülüyor> konuştuğunuz kişiyi arayarak sizi uğurlardık Ceren Hanım. Yani ee, bizim bizim <gülüyor> misyonumuz vizyonumuz bunu gerektirir. Telefon növerüzümdeki insanla benim 15-20 yıllık arkadaşım olduğu için düştüm yine şey yapmadı yani. Ha, kanıksa hani bir, da o da atlıyorsun. Hani, bir, hani konu hala konuşabildiğime göre hani bu sefer belimi kırmadım diye düşündü. Hmm. Ondan sonra daha önce de bir düşünce belim kırılmıştı çünkü. Abo. Geliyorum hmm. geçmiş olsun diyelim o şey zaman. ama dikkat edin ne olur. Olur mu? Çok, ee, çok teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Geçmiş olsun diyelim çok size. Çok Teşekkür ediyorum. Görüşmek İyi üzere. Günaydın efendim? Günaydın, merhaba. Kimi merhaba. Merhaba. <gülüyor> merhaba, günaydın. Yüzünüzü yıkadınız mı? <gülüyor> Açıkçası hayır yıkamadım. Aa, yıkamadınız mı? Ne, isminiz ne? İrem Erdoğan. İrem Hanım, <gülüyor> bakımlılığınız da hepimize örnek oldunuz bu saba. Ya uyanır uyanmaz sizi dinliyorum da, için daha yanmak için. Ne kadar sür? Oğlum? Yüzünüzü yıkamak ne kadar sürüyor İrem Hanım? Bayağı kafayı <gülüyor> Ay, daldırdığı eyle için eyle o sırada geldi. programı sürüyor. Hayır, yani, normal bir gün. Mesela cum cumartesi günü diyelim ki programı olmasın. Ha, evet. Hani ne kadar sürüyor? Ne kadar vakit harcıyorsunuz bunu? Yarım saat 45 dakika. Eee, kabla evdesin mi yoksa benim yüzük amaç için gittiğim süreye mi demek istediğini anlamadım. O zaman o salonla mesela yatak odasıyla dışarıda evde de ondan. <gülüyor> yatak odasıyla banyonun mesafesini sorardım dile hanım. Yok. İlginizi soruyorum ben. Ne kadar vakit harcıyorsun? Ha, yani 3-4 dakika falan. Yüzünüz büyük anladığınız kadar. Bayağı geniş. <gülüyor> <gülüyor> Tabak gibi yüz var yani. Fır, fırça kullanmadan ama hakikaten sadece sürüleşen köpükler. Çapraz şey sorgulamayla dinleyicilerimizin yüz büyüklüğünü ölçüyoruz biz. Yani onu ortaya çıkaracağız bugün aslında ama çaktırmıyoruz. Peki evet, İrem zaman. Hanım en son ne zaman düştünüz? Nerede düştünüz? Şimdi e, sizin de bildiğiniz üzere bu yıl biz 9-10 ay kış yaşadık. Benim de bu kız bir ayakkabım vardı Yani o ayakkabıyı giymiyorum kara olduğunda Çünkü altı böyle kayıyor kösele gibi olduğu için Bayağı giyemediniz yani o zaman ha, Giyemedim ama bir günde bir görüşmemiz vardı tiyatroyla O gün onu giymek zorundaydım yani Başka bir ayakkabıyla gidilmez oraya Giydim birisi de arkamdan ayakkabının topuğuna bastı arkadan bir insan. Ayakkabının o kösele tabanı çıktı. Yuh! Nerede bastı bu? Evet. Nerede oldu bu olay yani? Nerede? <gülüyor> bir tatbaşı caddesinde oldu bu. Bir tatbaşı caddesinde. Hmm. Evet orada. Kıskançlık arkasına... o zaman. Ben bunu kıskançlık olarak açıklıyorum. yani erkek kız olsa Fark tamam. etmez. Kıskan... Ne kıskanç erkekler var İrem Hanım? Topuklu ayakkabıyı kıskanan ne adamlar var? Bilmem ya yani. ben birini kıskansam arkasına yapışıp hani topuğunu basmam, basmam diyoruz. O sizin güzelliğiniz. Yiyem evet, adım. teşekkür ederim. Neyse, e bastı topuk çıktı. E bastı. ben de öyle ondan sonra neyse dedim hani yapıştırdız hani bir hastaneye, ayakkabı hastanesine. Aldım ayakkabı giderken hastanesine. <gülüyor> Ayakkabı hastanesi. Lustral, Lustral derlerdi. Oysa evet. Ha işte öyle. <gülüyor> öyle yani bir anı. Sonra <gülüyor> <gülüyor> Ay çok teşekkür Peki çok teşekkür ederiz efendim. Geçmiş olsun diye. Geçmiş olsun diye. İrem Hanım gitmiş hastaneye de sonra sevk etmişler. Sevk etmişler de lost sevk etmişler. Lost racıya gireyim siz de. Ayakkabı hastanesi demiş ki biz buna bakmıyoruz. Bakmıyor musun? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ayakkabı hastanesi anısı diye yazıyorum ben buraya. Uhu. Uhu dedik. Uhulara geldik. Bizim bir dinleyicimiz var ya böyle açıp konuşmuyor. Hı hı bir kişi var ben onu biliyorum bir kişi olduğunu bir daha deneyelim günaydın efendim günaydın kimle efendim Nazlı ben Nazlı hanım hoş geldiniz hoş bulduk Nazlı birazcık hastayım var ay geçmiş, geçmiş olsun. olsun niye özür diliyorsunuz canım ben ne oldu kötü bir şey mi ne oldu ne hissiyorsunuz Yo şeymiş işte hasta ya. Yani. Ya hastalıktan daha acı bir şey yaşıyorsun azıcık. E, ne oldu ya? Şu anda çünkü bütün çevresindeki... tabii ki, tam mevsim değişimi. Tam mevsim değişimi en çok dikkat etmek gereken dönemde hasta oldunuz. Aynen, aynen. Öyle güneşi görürsen tişörtünü giyip çıkarsan öyle olurdu, böyle olurdu falan. İğrenç sohbetlere <gülüyor> maruz kalacaksınız. Iğrenç... Hastalıktan beter. Bir ben o, o tip adamı ben ben bir hiç dayanamıyorum. Bir de yeni bir şey aldığında On değildi, de, ötekinin asayyının çok değerliydi <gülüyor> ya. Ona aynı adamsa bile <gülüyor> hiç görüşmüyorum Nazlı. Bize aldığı şeyin daha ucuzunu başka yerde bulacağını söyleyen adam. Evet, Bunlar zaten hep evet, beraber dolaşıyorlar. Şey Alamazlar, alamaz. Hep sezonlar geçer geçer ama hiçbir şey alamaz. Büyük ihtimalle, büyük ihtimalle, büyük ihtimalle pis herif. Bu, bu demin İrem Hanım'ın ayakkabısına basan da bu adam. <gülüyor> büyük çok pis herif. Çok Nazlı evet. Hanım, buyurun dinliyoruz sizi. Ne zaman düştünüz? 4 Ağustos 2011. Evet, işte günlük tutmanın faydaları <gülüyor> Ege yok yok raporludum bayağı buçuk ay yaptım ayağı Oo, Aa Tabii. geçmiş olsun nereden düşünür? yani bir yerden düşmedim aslında çok saçma benzin almıştım tam Hı -hı. ondan sonra ay, koltuğun arkasında birkaç tane kutu vardı dedim ki ben de onları bir düzelteyim dedim Ondan sonra ön kapı ile arka kapı arasındaki o yaklaşık işte bir 15 cm'lik bir ara var ya. Hı hı. O aradan geçerken hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben yere kapaklanmışım. Kendi ayağımın üstüne düşmüşüm. Ondan sonra da arkada bu şey aşil tendon da parsiyel yırtık olmuş. Aa, o çok sıkıntılı bir şey ya çok fena. Ay Hemen gene değil, adam değil. gelip şey dedim benzinci alırken dikkat etmen lazımdı falan diye de bir de ukalalıkla karşılaştınız büyük ihtimalle. Valla bilmiyorum da Can ben arabaya binip tekrar bir de şeye gitmişim yani kliniğe kadar da arabayı kullanmışım. Ha, o halde bir de araba mı kullandınız? Tabii. Hangi ayağınız bu arada? Sağ. Sağ ayak. Hmm. gaza bastım ayakla ama Allah'tan şey yani Ümitköy'de düştüm gene Ümitköy'deki kliniğe hemen sık diye Yetiştim. gidivermiştim ay bir buçuk ayda yattım çok fena bir şey ya çok kötü ondan evet, önce, önce bir daha ayağım çatladı falan ben de iyi sağlam düşerim yani ben çok sık düşerim az düşelim düşer, ama tam düşerim diyorsunuz o zaman tabi tabi daha haklı sayılır <gülüyor> birazcık bir ama... insandır Nazlı Hanım. evet aynen öyle çok aynen teşekkürler geçmiş olsun Nazlı Hanım teşekkür ederim aman dikkat edin hadi hoşçakalın kalın ben şimdi dinleyicilerimizin çok acı ya. Bu dertlerin biz daha önce konuşmuş muyduk bunu yoksa gene böyle komik olacağını zannettiğimiz bir konu habire kırılmalarla falan Konuşmuş olabiliriz ya. Konuştuğumuz Yoksa konuları... başka bir konu gene böyle şey yani biz komik bir şey zannediyoruz da her düşenin ağrı galiba ahı yine adı. bu konuydu hatta değil mi? Bilmiyorum. Ben şimdi böyle olayın ciddiyeti ortaya çıkmaya başlayınca fark ettim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Betül Hanım. Betül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Betül Hanım. Neredesiniz? Ee, şu an Lavatakent'deyim, yoldayım. Hmm. Nereye gidiyorsunuz? İşe, işe gidiyorum. Ne? Bir günde istiyorum bir de Spadayım şu anda desin. <gülüyor> Şu anda sıpadan arıyorum falan diye. Yok ama hep yollarda, Umarım, hep işe koşuşturan e, insanlar. Evet ne yazık ki öyle. Umarım bir gün e, sıpadan sizi ararım. Öyle bir şey kısmet olur. Sıpalara gelesiniz diyerek o zaman biz dileğimizi buradan hmm. şey yapıyoruz. Bitir ne dua ediyorsunuz. <gülüyor> Kolay gelsin Ne iş yapacaksınız Sağ bugün? Olun. Bugün e, doktorum, hastalığıma bakacağım. Şifa da ne <gülüyor> kadar güzel. Buyurun efendim. Bu zaman neydi düştünüz? Ben e, uzun zamandır düşmüyorum. Ya yani, e, şaşılacak bir şekilde aradığımız şey e, program açıldırdan biri, bu konu açıldığından biri. Düşünüyorum. Hı. 15 yaşında düşmüşüm en son. Vay, be. vallahi bravo. Evet normali de bu zaten aslında e, yani 3-4 sene e, önce e, mi? <gülüyor> öyle bir düşme fobisi oluşmuş ki ben de o günden beri e, düşme ihtimalimin olduğu yerde kendimi müthiş bir koruma altına alarak e, yürüyorum. Nasıl yapıyorsunuz e, onu? Nasıl yapıyorsunuz e, adımlarla iki. yavaş yavaş kolları açarak komik bir vaziyette yürüyerek sanırım. Bence yani çok doğrusunu yapıyorsun. Hiç, hiç düşmedim. 15 yaşındayken e, tahmin edersiniz ki ergenlik döneminde o kadar insan arasında düşüp bir ergenin rezil olma duygusunu... Ondan sonra bir daha bunu yaşamamaya herhalde yemin etmişim. Peki e, Betül Hanım nasıl düştünüz? Yani bu arkadaşlarınızın arasında mı bir şey yaşandı ergen arasında? E, o zaman da yine okula gidiyordum. Hı -hı. E, buz vardı yerde ayağım kaydı popo üstü düştüm. <gülüyor> Ama rezil, yani rezil olduğumu düşünmüştüm. Ee, daha doğrusu şimdi olsa aynı şekilde düşünmam. tabii. Çev, çevrenizdeki diğer e, ergenler Betül, Betül diye bir şeyler yaptılar mı? mı? Yani içlerinden yaptıklarını düşünüyorum. O yüzden e, rezil bir durum gibi geldi. Yani yani orası burası kalmadan. açılır. Bir de bir genç kızın başına gelen çevrede Hanzo Hanzo, Hanzo herifler <gülüyor> hele hele hele diyen adamlar da vardır. <gülüyor> e, Betül Hanım geçmiş olsun gerçekten de. Bence Teşekkür çok güzel ben. bir Dolay ilerleyen yaşlarda hastalarınızın karşısında bir sempozyumda tıp sempozyumunda mesela çağırıyorlar. Betül Hanım da konuşmasını yapmak için lütfen TÜŞ'e çağırıyoruz derken mesela orada düşseniz daha kötü olurdu. Ah, ne biçim korkun, hikaye kesinlikle. anlatıyorsun Ege şimdi yani Betül Hanım'ın zaten 15 korkusu yaşındaki vardı. o hikayesinden korkusu var üstüne bir şeyler <gülüyor> mi eklemeye <gülüyor> çalışıyorsun Betül Hanım <gülüyor> başarılarınızın <gülüyor> devamını diliyoruz modern <gülüyor> sabahlar ediyorum. olarak aynen bu şekilde dilerim. devam edin çok teşekkür <gülüyor> ederiz aradığınız için Hoşça kalın. Hoşça kalın. çok teşekkürler efendim diyoruz şimdi reklamlara geçmeden önce birkaç tane de tweet okuyalım hemen e, Levent Türk Yılmaz Cemil Acet ve Sezar bolat bu Star Wars figürleriyle ilgili yazmışlar. Ee, Star Wars oyuncakları Hoşdere'deki Bağmış Çocuk Cennetinde satılırdı 80'lerin sonunda diyor. Ee, çocukluğumun fetiş oyuncaklarıyla dalga geçmeyin lütfen diye feryat etmiş Cemil Bey. Ben de o var. Takdir ediyoruz ya dalga geç, geçmiyoruz ki. Özel bir, mek, özel bir hamburgerciden çocuk menüsü alınca vermişlerdi diyor. Ta o zamanlar. O zamanlar ama Hı. galiba başka oyuncaktan bahsediyoruz. Çünkü o sahte Türk Star Wars figürleri o <gülüyor> özel bir mek, Şeyde hamburgerci de satılıyor. Özel bir hamburgercide de sahteyse o da bir Ya belki yani olabilir. Erdem Yıldırım er. Ofisin önünde öyle diyemeden laps diye yere yattım. Elimde de şarj aleti vardı Luke Skywalker. Çok parçalandı canım çok pıs demiş. Çok küfürlü konuşur <gülüyor> Erdem <gülüyor> Bey. Konuşur. Çok küfürlü. <gülüyor> Şirin Yalçın. En son geçen sene düştüm. Ön çapraz bağ koptu. Daha da düşmem çok fenaymış demiş. Emir Emir Mahmutoğlu da bak doğruyu söyleyeyim bu İremel er yeni tipleme değil mi demiş. Bu zaten Emir Bey'in biliyorsunuz. <gülüyor> programımızda yer alan pek çok kişiyi tipleme zannetme gibi nasıl işkillendirmiş. Çok evet. işkillisiniz çok işkillisiniz Emir Bey. Bu bir özellik mi bilmiyorum ama Emir Bey'in böyle bir özelliği var evet. Ee, bazı dinleyicilerimizi tipleme zannediyor ama biz de mahsus yapıyor gibiyiz. Çünkü mesela bugün Fahir yok evet, ama bu. İrem Hanım bağlandı mesela. Yani... Acaba İrem Hanım'ı Fahir mi seslendiriyor? Hiç. Size i̇şte ilk hiç... kimşe işlendiriyor küçük bir. Sus Arap Bacı. Modern sabahlar Modern sabahlar. Ama komşular yetişin adı oslar. Düşenlerin yanında bu sabah modern sabahlar var. En son ne zaman düştünüz diye söylüyoruz. Telefonumuz 210 30 30. Red of Titans'ın bu geceki radyo özel gösterimine davetiyeler veriyoruz. Bir değil, iki değil, üç boyutlu olarak izleyeceksiniz. Dev gibi bir perdede izleyeceksiniz herkesden önce bu filmi. Filmle ilgili tek fiyaskoda adamımızın saç modeli galiba. Afişten anladığım kadarıyla. O kötü bir anda çekilmiş şey ya. Kıvır kıvır saçlarıyla Titanlar'a öf... Yani Titanlar'ın neye öfkelendiğini ben az çok anlıyorum galiba. Yani çok ıı, spoiler vermeyeyim ben ama ıı, filmde berbere gittiği de söyleniyor. Yani filmin Adım başında başıza. Zeus oğluna şey diyor galiba. Pazartesi o saçları görmeyeyim diye. Sonra pazartesi geliyor ve saçlar öyle olunca da Titanlar öfkeleniyor. Öfkeleniyor gibi bir durum. Ondan sonra tekrar düzeliyor hikaye. Salvador Dali sergisine de davetiyelerimiz var sevgili dinleyiciler. Bir çifte davetiye vereceğiz. Bakalım kim nerede düşmüş, nasıl düşmüş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özer Bey Özer Bey hoş geldiniz. Bu sabahki ilk erkek düşkünümüzsünüz. <gülüyor> evet. Buyurun dinliyoruz sizi Özal Bey. Ben bu karların çok yağdığı gün e, arabama doğru yürürken tam arabamın arkasında buza basıp düştüm geçmişiniz. E, yani, sağ olun, bayağı düştüm yani. Arabaya evet. çarptınız mı Özer Bey? Yok arabaya çarpmadım. E, yalnız hani düşmekten bana daha çok koyan bir şey oldu. Hani böyle düşünce bir şey dersiniz ya durumu toparlamak için falan. Hı -hı. Evet. E, yani, ne tip şeyler ama düşerken herkesin o anlık heyecanla <gülüyor> bazen öfkeyle söylediği şeyler var. Sizin yani, düştükten sanki... sonra söylenen mi? Düşerken ...böyle can havliyle söylenen... Adam. ...düştükten sonra söylenen... ...hani böyle durumu toparlamak için... ...aslında gayet normal şeyler bunlar havasını vermek için... ...oradan çünkü yoldan geçenler oluyor... Hı. ...bir evet. tane genç bir çocuk geçiyordu... ...böyle sanırım... E, ...18 yaşlarında falan böyle... Üydü ...ben de şey dedim ha iyi dedim ya... ...sif daha yaptık bu sene dedim üstünü toparlarken falan... <gülüyor> ...ama çocuk yani... vakti bana bakarak geçti... geçti. ...yani yüzünde en fazla tebessüm... E, ...bir şey olmadı... ...hani ben bu fıkrasına gülünmeyen adam pozisyonumda kaldım. Keşke o anlatsaydınız ya. O ya. fıkrayı anlatsanız çünkü sebebiniz de vardı ama şimdi acaba siftah kelimesini mi bilmiyor? Acaba beni tam duymadı mı falan diye bin bir tane soru var aklınızda. Ya evet yüksek sesle bir daha mı söyleseydim acaba? Bilemedim Arkasından ya. bağırsaydınız keşke. <gülüyor> Esas daha evet. oldu yani size o zaman? Evet evet evet. Peki geçmiş olsun o Çok zaman. Geçmiş. Bir şey olmadı tamam. ama değil mi? Kalktınız arabanıza bindiniz devam. Ee, yani arabayı biraz iteklemek zorunda kaldım falan. Araba kalkmadı. Evet o da işin farklı boyutu. Oo, çok güzel ya. Tam bir şey komple başladınız o zaman yeni bir günü o zaman evet evet aynen öyle oldu ha, bu arada Titanların Böylesi filmine bana davetiye vermiştiniz daha önce çok teşekkür ediyorum rica ederiz efendim <gülüyor> ne kadar Sen... zamanında böyle yerlere su döküp sizin ge geçiminizi izleyeceğiz heyecanlı <gülüyor> <gülüyor> Peki, oldu. çok Yeniden teşekkürler diye. efendim görüşmek Hiç üzere şey diyelim yani. ve bir başka dinleyicimize bir başka düşküne dönelim düşkünlerin düşkünüyüm düşkünüm diyoruz günaydın efendim Demiyor muyuz öyle? Mi? Biliyoruz, Biliyoruz da mi? öyle bir, bir müsteğer Biliyoruz. isim bulmak lazım. Günaydın efendim. Alo. Merhaba Günaydın. efendim. Aa Ben bağlandığımı anlayamadım da pardon. Rica ederiz efendim buyurun. Kısayım mı radyoyu? Kısın. Siz ilk tamam. defa mı bağlanıyorsunuz efendim? <gülüyor> Hayır, ya, de ne bileyim, bütün böyle e, klişeleri hemen en başta kullanayım der gibi bir haliniz var. Ay, şimdi hemen sorayım radyomu kısayım mı diye. Ay, ya, inanın anlayamadım bağlandım o yüzden panikledim. Yo, hiç kısmanıza gerek yok çok güzel gülüyorsunuz. Günaydın efendim isminiz Günaydın. nedir? Özlem. Özlem Hanım, neredesiniz şu anda? Ee, sağ çektim, okula gidiyordum. Ee, i̇nşallah kaçırmam sınavda görevliyim ama olsun. Okuyor musunuz, öğretiyor musunuz? Öğretiyorum, öğretiyorum. Ne öğretiyorsunuz? Uluslararası ilişkiler. Sınav ne sınavı? Kendi bölümünüzü Sınav, sınavı? Sınav görevliyim ya, onu bilmiyorum. Finaller var şu anda. Gözetmen dediğiniz görev mi? Evet, evet. Ne düşünüyorsunuz Özlem Hanım gözetirken? Yani böyle bakarken aklınızda oh. türlü türlü şeyler mi geçiyor yoksa ben hep merak ederim yani pek gözetmenlik yapma fırsatım olmadı benim de böyle sınavda olduğum zaman evet. e, hep ya düşünüyorum. Hakikaten öyle bir boş zaman ki bir de öyle yorar ki o sınavlar yani evet. o kafadan on bin türlü şeye geçerken bir taraftan değil kötü sınav düzenini korumaya çalışıyorsunuz sonra çıkmışsınız yorulmuşsunuz neden bilmiyorsunuz. Her şey aklınıza gelir işte günlük planlar ne bileyim daha önceki tıkı kendi öğrenciliğiniz sınavdaki şeyler Biraz sorulara bakarım ben genelde. Bu, mesela bugün yapacağınız gözetmenlik işinde şu konuyu düşüneyim veya şunu bağlıyım şu konuyu bağlıyım falan diye böyle eğer, belirlediğiniz bir konu var mı? Oluyor şöyle eğer çalışıyorsan mesela öncesinde bir şey falan okumuşsam sınavda baya onu kafamda evirip çeviriyorum öyle çok hmm. işlevsel anlar olabiliyor sınavda. İşte düşünmem gereken bir şey gündemimi alıp oturup düşünüyorum falan. Güzel oluyor tabii canım o bakımdan. Vallahi... mesela oturup yazıyorum falan. Şimdi hmm. sınava girdiğinizde karşınızdaki öğrenciler sizin öğrencileriniz olmayabiliyor anladığım kadarıyla. Tabii, tabii şu anda. Başka kadarıyla. bir bölümün sınavında görevliyim. Peki evet. gördüğünüz anda aha işte kopyacı dur bakayım iki dakikası var bunun falan dediğiniz oluyor mu? Daha girer girmez. Kopyacı ee, belli ediyor mu kendini? E, Yok hayır öyle bir ar arayış içinde değiliz ama hani, olup da gözümüze artık sokulduğu zaman perişanlık yani ya <gülüyor> aşama aşama şeyler var derecesine göre sınavını bitirmek mesela benim yaptığım şey yani sınava devam etmesini engelliyorum hı hı. ama çok hani artık yakışmayacak acayip şeyler tabi mecburen tutanaktır bilmem nedir peki şey mi oluyor ee... o zaman önce bildiğimiz sorulardan başlayıp bilmediklerimiz için kopyayı en sona bırakalım eğer zamanım gözetmezse tabii tabii, o, hayır, ben, benle ilgili değilim o genel öğrenci eğilim beni zamanında söyledi ben de ödü <gülüyor> <Evet>. düşünürdüm <yani. gülüyor> ee, o son dakikalar hakikaten acayip bir hareketlilik fısır fısır işte oluyor yani. Evet. Oluyor. Peki şey midir yani birisinin kopya çekmeye çalıştığını gördüğünüzde size karşı yapılmış bir beni enayi zannediyor gibi bir öfke yok, mi oluyor yok, yoksa genel yok. eğitimle Şaresizlik ilgili mi? Yalvarsızlık o işte yani ya hatırlayamadı bazen çalışan öğrenci o kadar hızlı ki ben bunu nasıl unuttum falan diye arayışa giriyor. Kopya yönel. Evet dolayısıyla hani o şey benle ilgisi olan bir şey değil aslında şu var ben mesela açık sınav yapıyorum zaman zaman evet. hani o andaki öğrenmeyi bile inanıyorum. Yani fazla enerji bir durum olabilir ama <gülüyor> ha, yeter ki <gülüyor> yok hiç öyle değil, hiç öyle değil bu bir yöntem en bir azından sosyal. sınavda çalışsın e, e, yani o andaki şey bile onun için farkındalıklar bir şeyi fark etme, bir şeyi kurma bir şeye bağlantılandırma o bile bir kazanç yani ben sanırım. şey diye düşünüyorum zaten bu konuda, gün gelecek insanoğlu bu e, yeteri kadar evrimleştiği zaman sınav konusunda fikirsel olarak gün gelecek mesela 3 tane 5 tane kopya hakkı verilecek sınav başına. Yani mesela <gülüyor> ilk kopya hakkımı kullanabilir miyim? Süper bir, bir şey. fikir verdiniz aslında çok eğlenceli evet, yani, olabilir. Neden ama işte olması? gözetmen sayısının artması gerekiyor. Tabii. Yani ha. o tip şeyler var. Bir de daha hazır değil. Hani Çünkü insan şey oldu. olacak. E, Olgun Yalnız hocam gerekir. o üçüncü kopya hakkını kullanmıştı falan diye. diye. evet O tip itirazlar olacak. Ona da bir nizam intizam getiririz canım. Yani herkes mesela e, bellidir. Hani herkes için ayrıcalıklı bir durum değildi. Evet. Genel o sınavda en fazla iki kopya hakkı ya da bir tanedir falan. Hoş bir şey tabii. Evet yani değil. olacak Bak, ama. Hafifletir hayatı. Yani. O yüzden doğru yapmışsınız o yüzden, <gülüyor> sabah sabah zaman. Sabah sabah sistem çıkardık. Buyurun efendim. Evet, sınav sırasında harika. düşünecek bir konu verdik. Çok teşekkür ediyorum. Ben bunu olgunlaştırayım. Peki efendim. Ee, ne zaman düştünüz en son ona da geldik değil mi? Ya ben evlendiğim gün düştüm. <Gülüyor> Çok fena. Gelinlikten mi? Evet aynen. <gülüyor> Nerede peki? Hangi an? hangi an? Ee, ya, eğlendik bitti Allah'tan. <gülüyor> Yoksa o kadar kötü düştük. Hani var, bir daha düşünme fırsatını ee, evet, vermedin. E, i̇şte kalk yani imkan masasından kalkınca şampanya patlatmışlar. Ee, evet. Yerler ıslatmış. Çok sevdiğim şey, ileri bir konuklarımız gelince hızlı onlara hoş geldiniz. Ayy, bir de herkesin ee, yani az önce havalı havalı evet diyen kişi olarak düştünüz. Ya, ya korkunç bir şey ama herkes gerçekten çok destek olduğu sırada. Neyse ben Şırak diye kayıp Aynen popülüsü düştüm. Hatta sonra da epey bir sıkıntısını yaşadım. Ama işte eşim çok komik anlatır hala. Hani bir ayağının böyle yukarı doğru fırladığını gördüm. Ee, sonra yanıma baktım seni göremedim. <gülüyor> Özlem Hanım, Yani eminim bunu taktik için yapmamışsınızdır. Siz ee, anlatışınızdan da öyle anlamıyorum ama. Büyük faydası olduğunu düşünüyorum ben takı törenine. Bunun. <gülüyor> Çünkü mağdur gelini oynadınız Özlem Hanım. Oynadınız. Tabii tabii herkes önce ah yavrum vah yavrum nazar değdi son oldular. Evet. Sonra Daha takıda kendini gösterdi. Gösterdi diyor. Aynen öyle tabii. iyiydi yani. Düğünden <gülüyor> çıkıp şu çeyreği hemen yarım yapıyoruz diye insanlar gidip gidip gelmişler yani. Öyle bir ev, evlenecek olanlara. Yani hani insanın bu kadar heyecanlandığı işte hani her şey iyi olsun falan diye uğraştı bir av sonuçta. Yani düşmekte biraz komikti hakikaten. Bir de iyi günde kötü günde yanınızda olacak mı eşiniz onu hemen test etme şansı e, da olmaz. ettim, ettim. Aa, çok değişik şeyler uydurduk işte eşimin e, eski kız arkadaşı törenliydi ulan dedim o mu Vallahi <gülüyor> Vallahi evet değişik bir törenmiş. Ee, Valla nazar işte bu. ulanlı bulanlı konuştuğuna göre bir, bir gelin hanıma bunu dedirtiyorsa de demek ki onda da bir göz yani. vardı peki evet. çok teşekkürler efendim görüşmek üzere. Rica ederim, ederim üzere. Yayınlar gire, gire, iyi yayınlar kolay gelsin. Sağ olun teşekkürler 9.44 oldu saatimiz. Bir telefon daha alalım. Ondan sonra bir iki tweet'e bakalım. Tweet mi diye. Yazana bakalım adam mı diye. Günaydın efendim. Merhabalar günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Mustafa. Mustafa Bey dinliyoruz buyurun. Ee, yani hem hikaye mi geçir, yoksa... Yo, önce, önce biraz yapalım <gülüyor> Önce biraz ısınalım <gülüyor> Nereden arıyorsunuz bizim Mustafa Bey? Yani şey Ankara'nı arıyorum Yeterli, Ankara yeterli. Hikayeye geçelim <gülüyor> Mustafa Bey Hikayeyi geçelim tamam evet, Ben e, büyük dershaneye gidiyordum Hı -hı. Ee, Biliyorsunuzdur, belki e, bizim kuşağımızdaki arkadaşların çoğu gitmiştir büyük dershaneye Devam ediyor mu dershane Hayatım. Valla bilmiyorum altında bir tane ben şeyci gördüm orada düğmeci falan vardı Şimdi ne oldu bilmiyorum orası büyük bir banka oldu galiba Hımm Peki. Evet. Anınıza gidelim Mustafa Bey. <gülüyor> evet. ee, sonra çok feci bir kıştı. Yani neredeyse bu geçtiğimiz kış kadar feci bir kış geçiriyordur. Evet. Orada bir üst geçit vardır. Hala durur. Üzerinde İş bankası yazan bir ee, <gülüyor> geçitimiz. Evet. Bu şey tarafında değil mi? Gazi Maltepe tarafında. Aynen ben doğrudur doğrudur. Evet. Demir gelmeden önce. Tamam. Ee, yalnız e, ben bir tarafından geçtim ama tam bizim dershane tarafındaki şeyi gördüğüm zaman. E, bu, e, Çok yani ofrensi merkezden... mi? <gülüyor> <gülüyor> Ofrenim marka veriyorsunuz da o yüzden ben araya bir tane daha <gülüyor> marka sıkıştırayım. <gülüyor> ha, pardon kusura bakmayın yani. <gülüyor> Evet, oraları dut yapabilirsiniz. Yaparız Mustafa Bey. Buyurun. de bakmayın. Sizinize boş olduğun bir gün yapın. Sizinize Evet Mustafa Bey. Evet. Şeyi gördüm ne? Ee, şöyle bir baktım. Yani merdiven tamamen kaybolmuş. Ve orası yani merdiven de böyle bir piramit gibi olmuş. Yani hani. Mısır'daki türemiz gibi dümdüz aşağı iniyor orası Bir kar yığını falan şeklinde Evet yani buz tutmuş ve orası böyle aşağı doğru gayet e, yani feci bir görüntüsü vardı Normalde yapılması gereken geri geri yürümek değil mi başka bir yol bulmak Siz şey mi denediniz ben tutunup inerim kimi dediniz Biraz öyle oldu ben o hakkımı kullandım <gülüyor> ee, maalesef ee, Sonra e, oturarak inmek zorunda kaldım <gülüyor> Ama <gülüyor> düşmediniz <da> yani <gülüyor> <gülüyor> ha yok yani dü düştünüz <gülüyor> oturma istemedi değil mi? yani evet evet otobüsün aşağı indim yani. Belki çok teşekkür efendim. <gülüyor> yani 4 en az 5 6 verdiden inmişim. Tamam, Mustafa Bey en son düşme hikayeniz bu mu? Bayağı bir öncesi çünkü bu bahsettiğiniz değil mi? Evet o bana çok büyük bir ders oldu. Sonra hep dikkat ettim diyorsunuz. Ee, tabii tabii ondan sonra düş... Yani her zaman düşmeye hazırım. Ee, düşmeye düşecek arkadaşlara da bunu tavsiye ediyorum. Düşmekten korkmasınlar her zaman düşmeye hazır olsunlar. O zaman çok fazla bir şey olmuyor işine çıkıyorsun. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere diyor size de. Yani, Rica ederim. Güle güle. Hoşçakalın. Şöyle bir Twitter'a bakalım. Hakikaten Twitter'da bir acıklı bir şey var. Selin Hanım yazmış. Ne yazmış? İki ay önce buzda yokuş aşağı kaydım. Önümdeki adamcağızın yüzüne tutmak... <gülüyor> <gülüyor> o da mı kayıyormuş? Üründeki adam cazlı <gülüyor> mı kayıyormuş? Yok, o duruyordu büyük ihtimalle. Yüzü güven verdi herhalde. Buraya tutunabilirim diye. Burnun mu vardı? Nedir var. o? Yüzüne tutunarak durmaya çalıştım. Sarılmaya çalıştı ama düştük diyor. Adamı da düşürüm şu anladım kadarıyla. Geçmiş olsun. <gülüyor> Adamın Yüz, <gülüyor> yüzüne tutunmak çok yani zor bir şey ya. Çünkü yüzde yüzde tutunabilecek ne var? Bir dudaklar var. Burun var. Ee, Sezer Yaman Yoğun karlarda üst üste dört kere düştüm. Bu düşüşlerin iki tanesi aynı gün beş dakika arayla oldu diyor. Ee... <gülüyor> Tükenmez adam rumuzuyla bir dinleyicimiz de Almanya'da bir barda kesiştiğim hatunla tanışmak giderken <gülüyor> hatunun üstüne düştüm. Kızın gözlerine bakıp dedim ki eski. <gülüyor> Ondan sonra başka geçen sene bir barın merdivenlerinde düştüm. Kafamı dört kere çarptım. Ne ba kafasını ne yapmış? Dört kere çarptım. Bayıldım. Görme problemi yaşadım. Ve sarhoş değildim diye de Queens diye dinleyeceğimiz yorum var. Ay. Ve başka bisikletten düştüm demiş Ömer Frat Sakatoğlu. Bisikletten düştüm ve bisiklet sürmenin asla unutulmadığı kuralını tamamen yıktım. Unut unutmuşum ben bisiklete binmeyi falan demiş. Eee... İş yerinde merdivenlerden yukarı çıkarken kapaklandım. İlk yaptığım arkama dönüp bakmak oldu. Neyse kimse yok demiş. Taylan Güler. Demek ki ne? Her zaman düz ayak. Düz ayak, düz ayak iş yerleri, yerleri ve düz çalışıyor. ayak barları tercih edeceğiz o zaman. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan sabahlar. Stüdyomuzda yaşanan saçma tartışmanın dışında bırakmaya çalışıyorduk sizi sevgi dinleyiciler ama şu anda gelen bir haberle sizi de içine çekmemiz gerektiği ortaya çıktı. Bu çalan şarkı Irene Karad'ın Dream, Macaiver'ın şarkısı. Macaiver'ın müziği bu ya. Hı. öyle geçer Böyle geçermiş doğru iki şey biliyorum Demek zaten Demek ki doğru Bir kez daha senden duyduğuma göre doğru İlk <gülüyor> ilk senden duymuştum yine İki, iki şey biliyorum doğru. ya ben Bir müziği bu MacGyver'in müziği bu Evet Bölümü de Metalurji Günaydın efendim düdük sesi Maalesef Bize hızlanmamız gerektiğini gösteriyor Tek bir telefon olma şansı Son telefon hocam. hakkımızı bir dinleyicimizden yana kullanacağız Evet Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz hanımefendi e, Duygu ben Duygu hanım Neredesiniz şu anda e, i̇ş yerindeyim. Ne işle uğraşıyorsunuz Duygu Hanım? E, ne işle uğraşıyorum? E, makine mühendisiyim. Aa ne kadar güzel. MacGyver'ı tanıyorsunuz o zaman Duygu Hanım. <gülüyor> tabii tabii. Hep onlar ha. yüzünden böyle olduk zaten. Ne, ne yapıyorsunuz makine mühendisliği olarak şu anda aktif mühendislik yapıyor musunuz yoksa Evet, eder? evet iş yerindeyim. Evet, evet. Son zamanlar online çalışıyorum ben. Son zamanlar. Aa ne güzel. Ne yapıyorsunuz? Bir sır değilse şu anda, savunma sırları falan değilse? Yani çok da söylenilen bir şey değil. İşte daha çok modernizasyon işleri var. Hmm, ama ee, koridora o. çıkıp konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz bizimle değil mi? Evet. Utanıyor musunuz evet. bizden arkadaşlarınız <gülüyor> yerinde konuşmaktan? Yoksa hani böyle... Gizli saklı şeyleri evet. anlatırsınız diye mi yoksa? Her ikisi ama daha çok utanıyorum herhalde. Gerçekten mi Duygu <gülüyor> Yok hayır tabii ki utanıyorum şimdi değil hani şirket de ortamında, ofis ortamında. Açık ofis mi peki? Evet. Ofis yapınız nasıl? Böyle Bir de, her, evet, herkes yani, birbirini duyuyor mu? Evet, evet. evet. Yani burada birkaç kişiyiz çünkü. Hı. Açık ofis diyebiliriz. Sevmediğiniz adam var mı odada? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Cevap aldık tabii <köpek>. ki. <gülüyor> Peki Duygu Hanım o zaman dinleyelim hadi sizi. Ne, ne zaman düştünüz, nasıl düştünüz? Ee, ben, benim bomba düşüşümün anlattığım en iyisi. Bu sene de düştüm ama... Üç e, sene önceydi, Duygu'a kapağına düştüm. <gülüyor> yani... Kapak takılıyor ediyor. Kapak yok muydu? Kapak yok kapak muydu? Kapak vardı. döndü kapak. Yani ben eee yuvarlak hmm. olmuş bir şey yanına bastım. Of. Ve çatı ekseninde döndü hmm. kapak. Ve kapak o, yerinde kaldı siz düşündünüz <gülüyor> sadece. Öyle <gülüyor> mi? Kapak yerinde kaldı. Benim bir çocuğa içeri girdi. Oh. Kapak dik duruma gelince koltuk altına <gülüyor> atıldı ve <gülüyor> kapak. Ay içim şey oldu şu anda duyduğuma. kapak kapalılamışydı. Ee, Ameliyat olmuştum bir ay öncesinde, bir buçuk ay öncesinde ben size ameliyatı olmuştum. Ee, ve yani işte yeni başlamıştım, doporun bitmişti, işe arkadaşlar gözü gibi bakıyordu işte hani yürüyüşte yapmam gerektiği için sanayideydim. Organize sanayide çalışıyordum o sırada Sinyan'da. Hmm. Ee, Önlerden yürüyüşe çıkalım dediler hani biz de senle birlikte gelelim. Gözlerin önünden ayırmazken ben şöyle bir eğildim Şu, şey ayakkabımın bağcını bağıldım da iki adım atam neler? Bir döndüler, ben çığlık çığlığa, böyle yerde yarım yok. <gülüyor> Geçmiş olsun diyoruz hakikaten de siz gülerek anlatıyorsunuz ama bizim içimiz hakikaten şu an nasıl oldu? <gülüyor> o hakikaten... ya, dedi... o an, hani ameliyat olduğum için zaten bir korku var. Bir de gerçekten ayağım oraya düştü. Aşağıdan böyle suyun sesini de duyuyorum. Yani bu bir şeyler düşüyor için. Hani ben Fareler de, de vardır ya. orada. <gülüyor> İşte bilmiyorum. Yani çok korkmuştum onu zaten. Sesim yani çıkmadı falan. Sonra ağlamaya başladım. Işte. Tabikadan bir içerisi falan getirdi. Böyle kendime geldi. Ay kıyamayız biz size. Ben Geçmiş olsun. Ama... Evet, evet. Geçmiş olsun Duygu Hanım. Bir şey Teşekkür düştü mü peki? Yani cebinizden telefonunuzu, bilmem ne cüzdanınız falan e, gibi. Telefonum vardı galiba. Ama yok ya hani içine düşmedi. Yani ben düşeceğim. Bilmiyorum. Yani onu konuştuğumuz için biliyoruz. <gülüyor> Düşmediniz siz ama. Yani, <gülüyor> yani cüzdanı falan Düşmesi de ayrı bir dert. Neye üzüldü? Yani yok Hakikaten. olmadı. Yok Ol. neyse ki öyle bir şey olmadı da. bayağı Ay, şey geçmiş, olsun. Yani. geçmiş olsun. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. <gülüyor> güle güle. Geçmiş olsun canım. diyelim. Evet şimdi iki tarihli Red of the Titans'a giden iki çift kimler olacak? Bir tanesi Özlem Hanım çıktı benim elimdeki şeyde. Düğününde düşen. Ha, gelinin, e, gelinin düşmesi hikayesiyle. Kaçak gelinden kaldı. sonra düşen gelin olarak O zaman geçti. ben de bizi bu sabah e, hikayesiyle en çok güldüren Mustafa Bey'e davetiye <gülüyor> verelim. Reklamların ben, efendisi diye geçer. Kendi hikayesiyle en çok kendini sonra da bizleri güldüren Mustafa Bey'e davetiye aldık. Bir sanatsever de bulalım. Bir sanatsever de e, Salvador Dali sergisini davetiye Duygu anlama verelim mi onu da? Çünkü da bildiğim kadarıyla kadar Salvador Dali sergisi Ger modernde bildiğim çok kadarıyla evet. modernin yerler hep yani hiç Kapalı kapak yok, yok tabii ki. hiçbir bir şey yok. yok. Çünkü Çok orada güzel. Resimlerine mi baksın, çalışmalarına mı baksın, yerine mi baksın insan. Yani Değil yani. mi? Yani evet. <gülüyor> Duygu Hanım'a Duygu Hanım'a da tebrik ettik. Bugün dinleyicilerimizle iletişime geçeceğiz. Filmi bu akşam izleyebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, davetiye kazananları bir kez daha hatırlatalım. Gün boyunca birkaç tane davetiyemiz daha var sizi bekleyen akşamki şanslı seyirci grubuna katılmak istiyorsanız radyo türünden ayrılmayın diyelim ve modern sabahlara veda edelim. Hoşçakalın. A, B,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 ofis kaç günü hafta içi her gün saat 10'da radyo otude